Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Greenpeace Akdeniz, Türkiye'de her geçen gün kaybedilen tarımın yeniden güçlenmesi için çiftçiyi koru, tarımı kurtar projesi başlattı. Hedef, belediyelerin ürününün tarladan sofraya uzanan yolculuğunda aracıları ortadan kaldıracak üretici pazarlarını kurmasını sağlamak. Bu sayede hem üretici emeğinin karşılığını alacak hem de halk daha sağlıklı gıdaya ulaşacak. Aynı zamanda ekolojik tarım uygulamaları iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı yapacak. Greenpeace'in ekolojik tarım raporuna göre bozuk bir gıda sistemiyle yaşıyoruz. Hem insanların hem de gezegenin iyiliği için bu sistemin acilen değiştirilmesi gerekiyor. Bunun çözümü de ekolojik tarımdan geçiyor. Raporda tanımlandığı şekliyle ekolojik tarım, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli ve sağlıklı gıdanın yetiştirildiği, tarım ve gıda üzerindeki kontrolün uluslararası Ötesi işletmelerin değil, yerel topluluklarının elinde olduğu bir sistem. Bu sistemin merkezinde de insanlar ve çiftçiler var. Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Projesi sorumlusu Berkan Özyar şöyle konuştu. Bugün artık çıkmaza girmiş tarımdaki sorunlardan en çok etkilenenler kuşkusuz çiftçiler. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı son 15 yılda 600 bin kişi azaldı üreticileri müreffeh halde tarlada tutmak Türkiye'nin gıda ve tarım sorunlarına çözüm için olmazsa olmaz bir adım. Bunun yolu da üreticilerin aracısız şekilde doğrudan halkla buluştuğu üretici pazarlarından geçiyor. Belediyeleri üretici pazarları kurmaya, mevcutlarının sayısını arttırmaya ve her türlü denetimi yaparak bu pazarları sürdürülebilir kılmaya çağırıyoruz. Böylece hem üretici kazanacak hem de halk daha sağlıklı gıdaya ulaşacak. Tendi de açıklamadı. İngiltere Merkez Bankası'nın başkanı Mark Carney, The Guardian'a iklim kriziyle mücadele etme adına gereken küresel dönüşümün finansal bir çöküşle sonuçlanabileceğini söyledi. Carney, emisyonların azaltımı adına gereken eylemler geciktirildiği için finansal çöküş riskinin de arttığını söylüyor. Carney, aşırı hava olaylarındaki artıştan devlet düzenlemelerinin de etkisiyle fosil yakıt şirketlerinin varlık değerindeki potansiyel düşüş gibi, küresel ısınmanın finans sektörü üzerinde yarattığı tehlikeleri ele almış. The Guardian geçtiğimiz hafta küresel karbon emisyonlarının 3'te 1'inden sorumlu 20 şirketi açıklamıştı. 20 şirket karbon emisyonlarının 3'te 1'inden sorumlu. İngiltere Merkez Bankası iklim krizine yönelik ciddi anlamda gereken önlemler alınmadığı takdirde 20 trilyon dolarlık mal varlığının yok olabileceğini söylüyor. Öte yandan Carney özellikle İngiltere ekonomisi için büyük bir potansiyel Taşıyan seragazı gaza emisyonlarını sıfırlama yönündeki çalışmaların büyük kazançlar yaratabileceğini de ifade ediyor. Carney iklim krizine adapte olmayanların batmasının kaçılmaz olacağını da belirtiyor. Carney sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eyleme geçmeliyiz. Eylemsizlik beraberinde hoş olmayan sonuçlar getirecek. Bankacıları genelde alıntılamam. Ancak James Gorman eğer gezegenimiz olmazsa pek de iyi bir finans sektörümüzde olmaz demişti ve haklıydı diyor. Geçtiğimiz Salı günü, Carney büyük şirketlere küresel regulatorların kendi kurallarını belirlemeden ve şirketleri bu kurallara tabi tutmadan önce iklim risklerini bildirmek adına kendi kurallarını belirlemek için iki yılları kaldığını söylemişti. Şimdiye kadar 196 ülke ve Avrupa Birliği olmak üzere 197 tarafın imzaladığı Paris Anlaşması'na son olarak Rusya Federasyonu da girdi ve Rusya'da yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sektör tarihleri internet sitesindeki bilgilere göre anlaşma Rusya'da da yürürlüğe girdi. Böylelikle insanlık tarihinin en geniş katılımlı anlaşması oldu bu ve ülke sayısı 186'ya ulaştı. Avrupa Birliği ile birlikte anlaşmayı yürürlüğe sokan taraf sayısı 187'ye ulaştı. Anlaşmanın ulusal meclisler tarafından onaylanmadığı ülke sayısı ise ona geriledi. Ne yazık ki bu ülkeler arasında hala Türkiye var. Japonya'da 6 bölge etkisini göstermeye başlayan Hagibus Tayfun'un sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Japon basınında yer alan haberlere göre meteoroloji birimi Tayfun'un etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 19 olduğunu, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve kayıp 16 kişi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Meteoroloji birimi Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli Tayfun olabileceği uyarısında bulunmuştu. Güvesel iklim krizi derinleşerek devam ediyor. Kendisini her türlü hava koşulunda gösteriyor. Önceki gün kazalarında Kirazlı Altın Madeninin 13 Ekim 2019 itibariyle sona eren işletme ruhsatının uzatılmaması ve şirketin tüm inşaat faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasından sonra yaşanan süreçle ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesine devam ediliyor. Konuya dair açıklama yapan Ekoloji Birliği, Bu durumda şirket artık orada bir saniye bile duramaz. Güvenlik kulübelerinin ve görevlilerinin alınarak acilen alanın boşaltılması gerekiyor. Aksi takdirde işgalci konumunda olacak sözleriyle ortaya çıkan hukuksal duruma dikkat çekti ve uyarıda bulundu. Ekoloji Birliği Çanakkale Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda acilen alanı boşalttırılıp teslim almaya, mahkemeleri de alanla ilgili durumu tespit ve yaratılan doğa tahribatının, Sorumluları hakkında yasal işlem yapmaya çağırdı. Bizler konunun yasal anlamda da takipçisi olacağız dedi. Ekoloji Birliği ve Çanakkale Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na konuyla ilgili yasal işlemleri başlatarak gereğinin yapılması için de çağrıda bulundu. Ekoloji Birliği şirketin bu durumda kirazlığı terk etmesi gerektiğini yoksa işgalci durumda görüleceğini belirtti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esam Kılın.